Pity. Styles. Best to get. Good flick. That was my best. This is Aston. Gain the cue at the far post for the cross if he can get it back. Ran well for him. Best. Evet merhaba, 99.9 Açık Radyo'da Libero'dayız. Josh ee, Best'in gol anonsunu dinlediniz. Ee, bugün Best'i konuşacağız, George Best'i. Neydi laf? Maradona Good, Pele Best, ee, pardon Pele Better, George Best. <gülüyor> Ama yani bizim için tabii Maradona Better, Josh Best her zaman tabii. Selamlar, iyi pazarlar. İyi ben Pazar İsmail Başoğlu. İsmail, evet e, burada e, konumuz var. Ve tam Morgül sen de kendine nasıttık bak güzel. Oluyor. Doğru doğru ya sanki yani herkese alim olacakmış gibi. Güzel <gülüyor> e, göktük bizimle kendisini Express'ten bir artı birden ve Dinamo Express'ten biliyoruz. Dinamo Express e, yani belki bilmeyenler vardı. E, Express'in futbol e, takımı. E, Josh Beste konuşacağız. E, hoş geldin güzel. Hoş bulduk. Evet, kendisinin 25 Kasım'da Josh Best'in ölüm yıl dönümüydü. 22 Mayıs 1946'da doğdu. Pek hızlı yaşadı. Kısa zamanda da olsa futbol dünyasında çok ciddi iz bırakan futbolculardan biriydi. Kuzey İrlandalı, Belfast doğumlu Josh Best. Şimdi ona dair olan değlediğimiz muhabbetleri Yücel'le yapacağız. Evet, Yücel öncelikle canlı izledin mi hiç? Televizyonda izledim. Ben hemen gidiyorum. Ben canlı izledim. İnönü Stadı'nda izledim. Aa. Ne diyorsun? İnönü Stadı'nda... Bunu bu saate kadar <gülüyor> sakladın mı? O kadar konuştuk. Hem de e, Forvet'te Rummenigge, e, Defans'ta arkada, Breitner, Paul Breitner ve adını sayamayacağım... ...bizim mahalleden bütün veteranlar Türkiye karmasına karşı e, oynadılar. E, kanatta gidip geliyorlardı. Sene herhalde 90'ların daha başı falan olsa gerek Aa, ya. yani. E, kanatlı gidip çok geliyorlar dediğin de bu arada George Best. Gidip, gidip geliyordu. <gülüyor> evet geliyordu. Sağ e... kanat mı sol kanat mı hatırlayamıyorum. Bir önümde oynadığını biliyorum ama. Golü İsmail attı. <gülüyor> Ve yani bizim evet, için de işte evet. sürpriz oldu. Çok keyifli evet. ama yani George Best'i orada izliyor olmak inanılmaz. Bir... Zaten bir yandan Rummenigge var bir tarafta Brighton'a var. İsmail 20 seneden fazla <gülüyor> tanıyorum şunu ilk defa duyuyorum yani. <gülüyor> Saffey Sancaklı'nın attığı gollerle Türkiye karması kazanmıştı. Neyse önemli olan Türkiye'nin soksiyonu. <gülüyor> <gülüyor> evet Yücel sen televizyonda izlemiştin. Yani. Ha, benim, ha, benim yaşım ha. yetmiyor. Ben şöyle bir yerden başlayalım diyorum. Ee, çıkarmış olmaktan onu duyduğumuz e, Meşin Yuvarlak. Evet evet. Ee, bir evet. de oradan tanıyoruz tabii. İyice. Dergimiz vardı. Ömrü kısa oldu ama e, izi iyi oldu. Orada e, mizahçı Metin Fidan'ın e, şu başlıklı bir yazısı vardı. Saçları lüle ile rüzgarda dalgalanan e, bir sağ olmak isterdim. Başlıklı bir yazıydı. <gülüyor> Şimdi George Best tam öyle bir sağ çıktı. E, zaten e, lakabı da 5. Beatle'dı. Hmm. Ee, Saçların uzunluğundan falan da geliyormuş galiba. Bir de yaşadığı zamanlarda denk geliyor. Hem aynı dönem, hem hani saçın uzunluğu tipi filan. Hakikaten hani beşinci bir yıl diye koysan kimsenin yadırgamıca bir, bir, bir görüntü idi. Evet. E bir yandan da e, hani futbol sahalarının raksıydı. Hatta e, vaktiyle rol daha bir Arka kapak yapmıştık. Örümlü üzerine arka kapak yapmıştık. Gol ee, dergisinde. E, evet, Rol dergisinde. E, orada mesela platinden bir alıntı var. Şöyle. George Best futbolun rock'n'rollunu icat etti. Manchester United formasıyla ile oynadığı maçlarda tribünler onunla ritim tutuyordu. Şimdi dolayısıyla hani hakikaten 5. Beatle e, ünvanını e, hakikaten bir e, görüntüsü şekli şemali hali vardı. Bir yandan öyle. Sadece futbol sahasındaki da değil. Değil. Yaşadığı dönemde bir söyleyeyim 46 yılında 68'de Avrupa'da yılın futbolcusu evet. seçilen evet. George Best'ten bahsediyoruz. Evet. 68. Evet. Şimdi Shakespeare'in sevdiğim bir sözü var. ...mühim olan isim değil, ünvan. İyi. Ee, fakat... ...Best'in ismi... ...ünvan gibi. <gülüyor> yani... Hani ...ismiyle müsamma derler, öyle. Zaten Manchester United tribünlerinin... ...ünlü... E, ...pankartlarından birisi... ...Best is Best. <gülüyor> Budur. Evet. <gülüyor> evet şimdi pardon bu da parantez içinde Matt Busby meşhur şeyin Manchester United'ın 70'lerin başındaki e, hocası scout futbol scout yani futbol izcisi avcısı diyeyim. diyelim hani. Aa, futbol <gülüyor> avcısı. <gülüyor> eskiden yetenek avcısı denirdi yetenek <gülüyor> avcısı mı <gülüyor> tamam George Best'i bulan e, scout ismi verilmiyor Şey Matt Busby'e gelip şey söylüyor patron galiba bir deha buldum 15 yaşındayken evet e, Belfast'ta e, Joe Spence oynarken 15 yaşındayken Ben is, o, is ismini vereyim eyvallah. E, İsmi Joe Armstrong Aydan sonra aşağı imiş. Bu <gülüyor> Scout'ın adı Bir dahi buldum Diyor Vasbi'ye Yalnız Manchester United için e, Manchester United'da transfer evet, evet. için Evet e, Sene 61 bir dahi buldum diyor ve ee bunun üzerine United'ın altyapısını alıyorlar. İki sene sonra 63'te ilk maçına çıkıyor. 63'te? 63'te. Bu arada bu Joe Armstrong telgraf çekiyor. İşte malum o zamanlar ki yani iletişim <gülüyor> <Mesela> tabii <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii. dünyasında işte telgrafı bir dahi buldum diye. Şimdi bu Dahilik bahsinde e, Simon Cooper'in güzel bir saptaması var. Hmm, Soya da öyle mi telaffuz ediliyor acaba? Her neyse. Şöyle diyor. Hepimiz Einstein'ın dahi olduğunu duymuşuzdur. Çok azımız bu yargıyı tartabilecek durumdayız. Ama futbol hayatın eğitim gerektirmeyen birkaç alanından biri. Maça gidip ...George Best'in... ...üç adamın peş peşe belini kırdığını gördüğümüzde... ...bir dahiyi seyrettiğimizi anlarız. Ya. Şimdi işin o tarafı öyle. Bir şeye dönersek... Bu Hemen küçük bir ara gireyim. Bir takım arkadaşı da bir... ...yüzünü bana dön de formayı önden gireyim... Ee, bir espri Evet, o, o, o, <gülüyor> o bahsi açacağım. O çok güzel. Çünkü orada bir açıklık bahsi. Oraya, e, gelelim sonra... Tamam unutma. Şimdi hani isim e tabii ki bir şans. Ee, öyle bir isimle doğmuş. <gülüyor> Baba liman işçisi. Ayrıca amatör futbolcu. Anne ev kadını. Ayrıca hokeyci. Yani anne. Evet. evet. Hokeyci. Hokey. Bu sokeydi. Neyse, okay. Ya da çim hokeyi bilemiyorum, <gülüyor> hokey Orada bu so. Ama <gülüyor> okay. ama ha. Ama hani Okey'e okay sonuç... dönmüyor yani. <gülüyor> evet. yani. Yani ya. sporcu bir aileden geliyor. Yani neyse isim işte, kısmet. Ee, öyle denk düşmüş. Atatürk koymuştuk. Ama... Senin soysun <gülüyor> Best olsun. <gülüyor> Ama 5. Beatles tabii kendi kazandığı var. Fakat sadece Şekil Şemal'den değil. Hikayesi şöyle. Lisas hikaye orada zaten. <gülüyor> Şimdi sene 66 <gülüyor> Best 20 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nin o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler kupası. turnuvası, kupası da çeyrek final. Maç Lisbon'da Benfica'yla. Ama Benfica'da müthiş takım Ösebioğlu. Ösebioğlu oynuyor mu diyecektim, tabii, oynuyoruz. Tabii ya, 66'da, takım 66'da. Zaten 66 Dünya Kupası'nda tozunu atan evet. adam Ösebio, Yeni pele filan deniyordu. Tabii, Portekiz üçüncü olmuştu o Dünya Kupası'nda. Neyse böyle ösebiolu Benfica'ya karşı Lizbon'da beş bir kazanıyor Manchester United iki gol Besten maç bitiminde elinde bıçakla bir seyirci giriyor Bestin saçından bir tutam kesmek üzere ama ya ama neyse ertesi gün Portekiz basında başlık El Beetle <gülüyor> <gülüyor> bu El Britanya basını işte beşinci Beatles yapıyor, unvanı öyle kazanıyor yani. O o maçtan. Bidasın tabii bir tabii. elemanını da aldı Tabii tabii. Şimdi beşinci Beatles ama bu arada şey diyebiliriz en yakışıklı Beatles. <gülüyor> ya diyebiliriz. <gülüyor> o kesin. O kesin. <gülüyor> George Harrison'la yarışırlar ama ya. sonuçta... Yapma. Ha, evet müzik konusunda de. çok bilgi değil mi? Tip konusunda yoğun <gülüyor> yapabilirim. Ama şimdi George Harrison'ın bıyıkları başlı başına... Fenerbahçe. İşte, tabii. <gülüyor> ama <ya, gülüyor> besti hiç bıyıklı görmedik herhalde. Yok, yok sakallı. De. Evet hiç bıyıklı değil. Şimdi çok yakışıklı bir adam bu. işte malum. Kadınlar ee, olan mesais de malum. Fakat e, yakışıklılığı George Best'in e, trajedisi bir bakıma. Mesela kendisi şöyle diyor. Çirkin biri olarak doğsaydım Pelé'nin esamesi olmazdı evet. diyor. <gülüyor> Takım arkadaşı çok ünlü bir forvet bu. Mike Sammerby. Evet. Onunla ortak kulüp şey kulüp açıyorlar. Sonra. Evet. Mike Sammerby de şöyle diyor. Yeteneğinin ve güzelliğinin kurbanı oldu George Best. <gülüyor> Bir güzelliğinin... Evet, evet. Nikah fotoğrafıma bakıyorum. Karımın gözlerinin bana değil ona kitlendiğini görüyorum. Samuvi mi diyor bunu? Evet. <gülüyor> Onun trajedisi <gülüyor> Bir erkek sahip olduğu böyle bir cazibeyi nasıl taşıyabilir? Şimdi bir sporcu bir futbolcu için daha da zor o cazibili Tabii taşımak. Tabii biz de trajikleştirdik. Şey <gülüyor> Vay be zor. Ama, ama bizden bir örnek vermek gerekirse Yusuf Tuna oldu öyleydi. Hmm. Beşiktaş'ın. Beşiktaş. E, ben onu seyrettim. Hayranıydım. E, sırf onun için Beşiktaş. Onu seyretmek için Beşiktaş maçlarına giderdik. E, müthişti. Müthişti. O kadar yakışıklı mıydı? Yani? Ve çok yakışıklıydı ama hemen bir kaynak verelim. Bu test edilebilir. Yılmaz Güney'in arkadaş filminde Yusuf Tunoğlu var. Aha. Kısa da olsa var. Ah hangi nerede? Dolay, dolayısıyla da. Vay bilmiyorum. Evet dolayısıyla da hani oradan, oradan çek çek edilebilir. Hakikaten çok yakışıklıydı. Sahada da çok güzeldi. Oyunu da çok güzeldi. Çok estetikti. Şimdi hani son dönemde en popüler e, futbolcularından biriyle karşılaştıralım Beşiktaşlılardan Sergenle. Bana sorarsanız iki Sergen. Öyle böyle değil yani. Allah Hı -hı. Allah. Öyle böyle değil. Vakti an istiyordu filan falan. Neyse şimdi hani yakışıklılık lüle lüle saçlar filan falan ama yani mevzu bunlar değil tabi. Yani istediğin kadar yakışıklı ol. Yaparın yoksa orta yapamıyorsa golpası veremiyorsa açık olamazsın. Şüphesiz, şüphesiz. Elde var bir. Şimdi bir kere Best çok süratli. Bu ben West. seyrettiğimde de öyleydi. Çok enteresan. Kocaman göbekli, işte sakallı, kısa saçlı artık ama kocaman göbeğine rağmen bir devre oynadı tabii. Bir devre oynayabildi. Fakat yine de süratliydi adam. Yani hani o cüsseden beklenmeyecek bir performansı izledim <gülüyor> mi? Şimdi mesela West Bromwich Albion'un defans oyuncusu Graham Williams. ...diyor ki bir sohbet esnasında... ...George besle... ...George... ...du şöyle bir yüzüne bakayım... ...şimdiye kadar seni... ...defansı peşine takıp giderken... ...kışını gördüm kardeşim... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. ...hakikaten çok süratli... ...orta ve gol pasında da parmak... ...ısırtan bir oyuncu... Asistçi çok. yani aynı zamanda... ...tabii... Ve e, o dönem aynı zamanda İngiliz milli takımın santroforu ve kaptanı Bobby Charlton'ın attığı hani birçok golde zaten Best'in yapası asistini. ya ortası filan. Fakat Best'i diğer açıklardan çok ünlü açıklar var malum. E, onlardan e, ayırt eden en önemli özelliği golcülüğü. Şimdi rakamlar şöyle 361 lig maçında 137 gol yani her iki iki buçuk maçta bir gol demek ve Favret değil. Evet şimdi Manchester United formasıyla 446 maç oynamış. Az değil aslında. 179 gol yine böyle iki buçuk her iki buçuk maçta bir gol demek. Bu... Ya ben bir şey girmek istiyorum bizi sadece futbolu bilenler dinlemiyor futbolu bilmeyenler de dinliyor açık derken kalenin önünde bekleyip de gol bahsetmiyoruz kenarlardan hücuma katılan sahanın yan taraflarından hücuma katılan Hı. futbolcu pozisyonundan bahsediyoruz onu bir açıklama ihtiyacı duydum birden beri buradan şimdi Ferguson'a geçelim Alex Ferguson'a efsane antrenör Teknik direktör. Manchester United'ın. Manchester United'ın. Bu rakamlar üzerine onun yorumu şu. George gelmiş geçmiş en büyük yetenek. Santroforlara ikram edilen pozisyonlardan mahrum bir açık oyuncusu için fenomen bir rakam bu. Evet, şimdi işte. senin ki izana <gülüyor> gelirsek şimdi hani Santrofor mevkii denen. Ortada bekleyip de gol atan. E, merkezdeki işte herkesin bilebileceği isimlerden örnek verelim. Eskilerden işte Tanju diyelim. Evet. İşte Metin Oktay diyelim daha eskilerden. Yenilerden Burak diyelim. Mesela yani çok Hakan gol şükür mesela? Hakan şükür falan diyelim işte onlar Santrofor. Bir de bu Santrofor'lara gol attıranlar var. Bunlar daha çok açık oyuncular. ...Türkiye'den Metin Kurt'u... Birazcık ...Metin Kurt'u. Rıdvan, var, <gülüyor> Rıdvan var öyle filan. Şimdi ama... ...bir açık oyuncusunun... ...hani bu kadar çok gol atması hakikaten işte... ...zaten referansımız Ferguson. Diyor ki bir açık oyuncusu için... ...fenomen bir rakam bu. İlavesi de şu... ...George... ...attığı gollerin... ...pozisyonlarını da kendisi yaratıyordu. Bir Hı -hı. o var. Hı -hı. Hem... Santrofor'un da çok gol attırdığı gibi kendisi de çok gol atıyor ama attığı gollerin pozisyonunu da kendisi yaratıyor. Restel tek kişilik. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ee, birinci, o zaman o zaman bir Ama <gülüyor> o zaman şuradan başlayalım müzik için. Bir, ama bu sefer peki hadi senin şarkınla girelim çünkü evet, bizim çünkü de bir cazdan. Ha peki cazip. Cazibe dedik. O zaman ee, Something gelsin. Something in the Way. Beatles. Something in the way she moves Attracts me like no other lover Something in the way I believe in how Something in her smile she knows But I don't need no other lover Something in her style that shows I need her all of the time No, I'm telling you Hors hiç etmeyen Frank Sinatra'nın bile şapka çıkardığı şarkı. Libro evet. 94.9 Açık Radyo'dayız. Evet. Konuğumuz yüce Göktürk. Konuğumuz George Best. Deminki bahsi şöyle bağlayalım. Hani futbolculuğunun yani belirleyici özelliklerinden biraz söz ettik. Şimdi Pele diyor ki, bir Pe Pele ile kıyasına Henüz daha maradona yok sahnede <gülüyor> ve herkesin e, müttefik olduğu, hem fikir olduğu şu hani bir numara Pele ve e, hani iki numaradan da Özbekya topa giyememiş mi daha? bir 66'da girdi ama kısa kısa kısa yani hiç kimsenin şeyi yok yani bu tartışma götürmez bir konu Pele bir numara çünkü aslında bana bahsinde sonra konuşuruz ama bir de şöyle bir nesnel durum var. Dört Dünya Kupası oynuyor Pele. Evet. Dört Dünya Kupası oynayan çok azdır. Üçünde şampiyonluk var. Birinde ise daha ikinci maçta sakatlanıp kupayı kapatıyor. Şampiyon e, sporcu teriminin, e, tanımının tam da göbeğinde bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii evet. Aslında. Şimdi işte bu Pele diyor ki seyrettiğim en büyük futbolcu Best'tir. Bir söyleşi de Brian Madley adlı bir gazeteci, George Best, George Best için diyor ki, dünyanın en iyi ikinci futbolcusu. Bunu dediğinde, Best de diyor ki, ben Brezilya'da Pele Kuzey İrlanda'da oynasaydı, o cümleyi aynı şekilde mi kurardın? <gülüyor> Best'in bu Tabii. büyük büyük talihsizliği bu bakımda hiç kupa oynayamıyor Dünya Kupası çünkü Kuzey İrlanda 1982'ye dek hiç elemeleri geçemiyor dolayısıyla da Best Dünya Kupası'nda hiç oynayamıyor Dünya Kupası sahnesinde hiç görünmüyor Zaten. hiç gözükmüyor Bir, bu nedenle... evet tam öyle 37 defa milli oluyor ama hiç, hani hiç. Dünya Kupası yok Dolayısıyla şimdi böyle düşünürsek değil Brezilya'da. Mesela diyelim ki yani İngiliz olsaydı. Evet. Yani o zaman hakikaten bu Pele mi Best mi tartışılacak bir durum olurdu. Bence. Bir şeyi golcülüğüyle ilgili bir noktayı hatırlatayım. Bir kupa maçında Northampton'da bir kupa maçında altı golü var. Yani bir maçta altı gol. Altı tam. gol. Evet evet bir kupa maçında. Double hat yapmış. Bir de şimdi. Hakikaten değil, <gülüyor> yani... hat değil hat olacak. olacak. <gülüyor> şimdi bir de bir de bir de İngiliz liginden konuşuyoruz evet, yani. Evet. Yani İngiliz liginde demin verdiğim rakamlarla yani 361 maçında 137 gol falan yani. Hakikaten yani işin elbette bir pop tarafı var konuştuğumuz. Hani saçı başı hayat tarzı sempatikliği, gelişmenliği çapkınlığı filan falan bütün bunlarla beraber bir best hikayesi var. Fakat yani hani bunlar olmasa yani istediğin kadar yakışıklı ol... çapkın ol... hani sahadaki performansı olması Ama buna buna dair bir lafı var zaten Josh Best'in. Ben gittikten sonra bütün o saçmalıklar her şey unutulacak ve Ardımda oynadım futbol kalacak hakikaten. Satıcılar biz... daldıkken hayat tarzından alkolle ilgileniyordu. Evet, yani onlara, onlara da sonra. geleceğiz, evet, onlardan evet, da evet, bahsedeceğiz. Evet. Ama sonuçta kendisi de bunu söylüyor. Yani biz, yani George Best şu anda niye George Best? Kadınlarla içkiyle geçirdiği muhabbet elbette onunla da içkin bir tarafı vardır fenomen olmasında ama az önce senin anlattığın nedenlerde o kanatta yaptığı futbol sahasında yaptıklarından sebep. George is the best. <Gülüyor> ya. E... Hiç pişman olduğum bir şey var mı diye soruyorlar. Hiç keşke de değil bir şey var mı diye soruyorlar. Var diyor bir tane diyor. Şu maçın adını veriyor. Falan. Penaltı. <gülüyor> <gülüyor> penaltıyı kaleci Bonetti. Bonetti ünlü Gordon Banks'in yedeğiydi. Sonra 70 Dünya Kupası'nda <gülüyor> da oynadı. 66 İngiltere'nin şampiyonluğu, şampiyon olduğu kupada da Banks'in yedeğiydi. Neyse Bonetti kurtardı diyor penaltıyı. Keşke öbür köşeye atsaydım. <gülüyor> Pişman olduğu tek şey bu <gülüyor> <Evet, gülüyor> Ay Bir tane daha bak. 69'da e, kadınları ve alkolü bıraktım diyor. Hayatımın en kötü 20 dakikasıydı. Diğeri <gülüyor> devam ediyor. Pişman olduğum tek şey niye altını vurguladım? Bahsettiğimiz bu ünlü sporcu George Best... Alkol sebepli bir e, hastalıkla hayata veda ediyor. Akciğer, evet. şey pardon, evet. karaciğer evet. E, nakillerine rağmen. Buna rağmen pişman oldum dediği tek olay penaltıyı evet. öbür tarafa evet. atsaydım dediği evet. Evet, evet. <gülüyor> Ya Bir de Liverpool'a daha çok hoş bir şey var. Onu da alıntılayım. Sonra devam ederiz. Eğer bana 3 kişiyi çalımlayıp 30 yaratan Liverpool'a nefis bir gol atıp tribünleri ayağa kaldırmak mı? Dünya güzeli yatağa atmak mı? diye sorsanız Kaya vermesi çok zor olur. <gülüyor> Şanslı bir olarak her ikisini de yaptım. Ama birini elli bin kişinin gözleri önünde. <gülüyor> Tabi da biz tuttuğumuz Liverpool'a attığı golü söylüyor ama olsun. Şimdi bu beşinci Beatles lafını Beatles biraz e, suskunlukla geçiştiriyor. <gülüyor> e, niye diye düşünce insan e, malum bir Liverpool Manchester United çekişmesi de olduğu için yani bir hani Fenerbahçe Galatasaray ya da Beşiktaşlı falan gibi bir durumdan ötürü herhalde biraz sessiz. Liverpool olarak. taraftar tarafındayız o zaman Beatles. Hey Beatles, Liverpool Tabii. Liverpool e, İngiltere'nin liman işçilerinin e, takımı. Bunu da geçelim. De. De, de o zaman. Se. Ve tabii çok çok İrlandalının yaşadığı bir şehir. Evet. Ve şey, e, mesela canlı da İrlanda kökenli. Bu arada e, futbolculuğun bir de artık seyrekleşmeye başladı kulüp performanslarını burada bir pas atmak için yapıyorum atmaya başladığı zamanlar e, hatta bir yazı var e, Steve Anglesey'in e, George Bes'in Alem Günleri diye 442'da çıkmış. Ben George ile ilgili bir şeyle okum diye çıktım ama George Best'in Club ve bak Manchester Pub'larını öğrenmiş oldum. Bir dergisiyle yapıyoruz. iyi bir bilgi oldu aslında. Açtığı bir kulüp varmış hatta. Onu bitiren kulüplerden biri olduğu söyleniyor. Ee, Slak Ellis diye. Ama neyse burada çok enteresan bilgi var. 73'ün son sonbaharının sonlarına doğru Manchester küme düşme hattında e, yer alırken bir gece kulübü açmış e, George Best. Ve bu sene takımın penaltıcısı aynı zamanda kalecisi Alex Stepney takımın en golcü ikinci oyuncusuymuş. Hadi ya. ve Hadi. o sene Manchester kime düşmüş? United. Evet. Yani Bilmiyorum. 73'te küme düşmüş. Benim doğdum seni Liverpool'lu olduğum tesadüf değil herhalde. Hı. Ama takımın en golcüsü Josh Best'in işte artık gidip gelme. iki sezon mu? İki maç mı? Üç maç mı? Ne oynamış? <gülüyor> takımın en golcüsü, takımın kalecisi olması güzel bir bilgi. İkinci golcü, değil mi? İkinci golcü pardon. Ve evet. Josh Best aslında başka alemleri de herhalde performans yapmaya, kanat evet. şeylerini doldurmaya başlıyor o dönemde. Bu arada İlcal şey söyledin. E, 68'ler e, Avrupa'nın hali e, George Best'i e, sadece sahada değil, sahadaki performansıyla değil. Aynı zamanda bir duruşuyla e, hem Bidlis denmesi hem, e, evet bir lafı e, Benfica'dan, Portekiz'den çıkmış ama herhalde duruşunda da bunu destekleyen e, hikayelerimiz var. Bir özgürlükçü Hı. tarafı onlardan bahsediyordun. Bir şey tabii Biraz o imge boyutu ama burada e, Alex Ferguson'a yeniden başvurabiliriz. E, onun yorumu şu, e, George Best 60'ların gençliğinin bütün hayallerinin timsaliydi. O yıllar, 60'lar, dolayısıyla 68'i de içeriyor, özgürlük ve kendini ifade etme zamanıydı. Ve George özgürleşmek isteyen gençliğin sembolüydü diyor Ferguson. Yani bu sadece saha performansı ile ilgili değil ama. Ki genel genel e, genel ama e, şimdi yani imge olarak da ya imge tarafı daha daha önemli. E, şimdi futbolda da çeşitli sınırlamalar kısıtlamalar var. E, Mesela pozisyondan başlayarak. Mesela <gülüyor> İngiliz futbolunu severim. Açık futbolu. Dur. Ee, hatta şöyle bir ünlü sözleri vardır yani sağ açığın sağ ayağa çizgiye basacak. Sol açığında sol ayağa çizgiye basacak. Ki oyun genişlesin filan. Ee, best bir açık oyuncusuydu. Çok iyi bir açık oyuncusuydu ama Açık oyuncusuna yüklenen fonksiyonun da ötesine geçen bir oyuncuydu. Yani sadece sağ ayağını sağ çizgiye basıp oradan topu götürüp ortaya yapan bir açık değildi. Ee, böyle yer yer şimdilerin böyle e, ileri ikilisi falan tabir edilen e, türde forvet oyuncuları gibiydi. Ama bunları da açıklığa... açık oynamaya ilaveten yapıyordu. Ee, bir de hani genel bir halinde, tavrında filan e Ferguson'un sözünü ettiği o hani özgürlükçü hal ve kendini ifade etme. Yani neyse, kendi tarzı onu onu ifade eden ve onun arkasına duran bir kişilikti. Hala şunda idar... çok sempatikti bile yani işte şimdi, şunu da hala inat ederek sormak istiyorum ama futbol sahasındaki performansı nedeniyle mi böyleydi yoksa genel hayatta oynadığı pozisyon nedeniyle mi ben, e, evet, kural yıkıcıydı biraz evet, yani ben şimdi bu destek vereceğim şey e, soruyu soruya destek vereyim yani e, bir işte gece grupları açması kadınlarla olan ilişkisi alkolli olan çok yoğun ilişkisi e, tüm bunlar var. Hani Normalde Erdem dediğimiz e, şeylerin dışında işte futbolcular zaten yatıyorlar, kalkıyorlar vesaire diye aşağıladığımız bir profili de aslında canlandırıyor ama şimdi Ferguson'un biraz önce söylediği özgürleşme halinin e, sembolü de olduğu e, lafında belki bunların da katkısı var. Belki 68'ler, 60'lar e, başka türlü. O var olan hiyerarşinin dışında bir şey yaratmaya çalışıyor belki de. Bunu, bunu mu kastediyorlar acaba? Çünkü şey değil. Öyle bahsedilen profil işte efendi, centilmen, oyuncu falan filan değil sadece. De. Adam Belfastlı ya. Yani zaten olamaz. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ya bir kere tabii Ser'de İrlandalılık var. Yani bir kere bu çok önemli. Yani hele hani Britanya bağlamında düşünürsek yani İrlandalılık ama hani sadece <gülüyor> Britanya bağlamında değil daha genel olarak da düşündüğümüzde. Maça zaten kanatta başlıyor yani. <gülüyor> yani. Eee çok güzel bir filmdi burada onu önerebiliriz. The Commitments diye çok güzel bir film vardı. Çok ilginç. Bugün ikinci defa duydum. Çok farklı insanlardan siyasetçilerimizlerden. Evet. Çok güzel bir filmdi. O bir sahnede işte, bir arkadaş grubu diyelim bir arkadaş grubunun bir e, müzik topluluğuna evrilmesini. Anlatan bir müzik grubu olan sonra da dağılan filan bir grup işte. <gülüyor> Peki yani, <gülüyor> ya biz işte siyah müzi yapmalıyız filan diyor grubu bir araya getiren. Siyah müzi. Evet. <gülüyor> filan öbürleri biraz şaşırıyorlar. Hani biz nasıl şimdi? Yani biz. Beyaz. Filan. <gülüyor> biz Avrupa'nın zencileriyiz diyor filmli. Bunlar aynı mı? mi? Evet evet yani, yani biz Avrupa'nın zincirliyiz bir, bir kere böyle bir boyut var yani. Avrupa'nın zincirli. Ha. Ama hani bestelediğimizek e, bir kural yıkıcı tarafı var e, her bakımdan hem yani hem saha içindeki hani oyunculuğun demin konuştuğumuz oyunculuk tarafıyla saha dışındaki haliyle de yani bir futbolcudan beklenecek e, hani ideal durumun dışında iyi kötü meselesi ayrı ama yani o e, kalıbın dışında her şeyi. ama şunu da ilave edelim e, bir takım arkadaşının söylediği laf bu e, aramızda Times gazetesinin bulmacasını çözebilen tek kişi Allah Allah best diyor. hatta şurada ben bak notların arasından bunu bulup ee, doğrudan kaynağı da söylemeye çalışayım. Şu anda hazırladığınız zol dergisinin arka kapağında. Evet, evet. evet. Yücel arıyor. <gülüyor> arıyor. Ben de oraya bir şey sokayım bari. Hani Sen bir değiş yine George Bush'ten. Ee, paramın yarısını kadınlara, alkole ama burada buz diyor yani demlenmeye ve hızlı arabalara harcadım. Kalan kısmını Çarçur ettim. <gülüyor> ettim. Ama ha bu arada o içkilerden bir tanesi yani o kadar içkiye bağımlı bir adam içki ne için feda ediyor? Hayatta bütün içtiğim şampanyaları onunla Old Trafford'da yan yana oynamak için feda edebilirdim dediği futbolcu da Eric Cantona. Kantona ile oynayamadığı için. Evet, yani yakışık da kendiliğinden o filmini. Mi... E artık bir Kantona programında yapacağız zaten. E, Tabi yapacağız. Yakın zamanda. Deminki alıntının kaynağı şu. ...söyleyen... Paddy Krenan, Manchester United'ın ünlü golcüsü. Tamamını okuyayım buradan. Gitti dediği maçlara tek başına çeviriyor. Ve anlıyorsun ki çok istisnai biri var karşında. Ayrıca çevremde Times gazetesinin bulmacasını çözebilen tek insan. Bu Cumhuriyet bulmacası gibi oluyor. Cumhuriyetler gibi bulmacası gibi. Türkçeye Türk e <gülüyor> söyleyelim. <gülüyor> evet, evet. Bu da şey. Fakat içki bahsi çok geçti. Onla da şuna bir mim koymak lazım bence. Birçok çok sporcudu olduğu gibi maalesef. Ee, özellikle ünlü futbolcularda olduğu gibi futbolu bırakınca büyük bir boşluk doğuyor hayatlarında ee, alkol biraz onu e, o, o boşluğa bir deba, Depresan gibi bir deva gibi filan top oynarken başlıyor evet ama sonra e, yani, İpin ucunu ka ipin ucunun kaçırması aslında tabii ki futbolu bıraktıktan sonra aksi takdirde zaten o kadar çok içerek o Oynayamaz. performans olamaz. Ama mesela 73 yılında o meşhur az önce bahsettiğim kulübü açma sıralarında Deli Mirir bir röportaj yapıyor Besle. Kulübünü Noah ile yetiştirmeye çalışıyor ve söylediği laf e Söyleşide söylediği laf o kulübü yetişimi ve günde 10 saat o kulübü hazırlamakla uğraşırken hayatımın en mutlu zamanlarını yaşıyorum diyor. Bir tarafta futbolda bu kadar efsane bir adam bir tane saçma sapan bir yerde bulduğu kulübü berbat bir haldeymiş onu restore ederken yaşadığı mutluluğu hayatının en güzel zamanları olarak ifade edebiliyor. Oynadığı ve zamandır. 73 senesi. Oynadığı zaman da bu arada 17 yaşında ilk maçını oynuyor Manchester United'ta 27 yaşına kadar Manchester United'ta yani aslında formunu evet, evet, formunu evet. götürdüğü dönem burası evet. normalde sporcular 34-33 yaşlarına kadar rahat rahat oynayabilirken aslında 27'den sonra e, bir geriye gelme doğru performansında bir azalma söz konusu oluyor ve Amerika'ya gidiyor e, hangi takımdı Los Angeles Aztekte bayağı e, oynuyor vesaire ama 27 yaşına kadar onun forma aslında. Fakat tabii e, profesyonel hayatı 63'ten 83'e 20 sene evet, sürüyor. Evet. Bunu tabii en parlak dönemi Manchester United. Fakat sonrasında da tabii çok e, yani, parmak sırttan işler de yapıyor. Ama hani zirve tabii ki o 63'ten e, 70'e kadar. Bu arada Samur B demiştin hatırlıyorsun Manchester City. Evet, o sonra Manchester City olmuş galiba. Evet. Onunla beraber arkadaşlıkları devam etmiş ama Butik açmışlar. 60'ların sonunda. Evet. Yani ticari hayatta bir temas olmuş düzenli. Butik'in yan tarafına da gece kulübünü açmışlar galiba zaten. Yani zaten hep Manchester'da dönüyor. Dediğim gibi yazı okurken Manchester Pub'larını okuyoruz. Neyse bir şarkı arası vereceğiz. İster, ee, Yine topu sana mı atalım? Bana atın çünkü ha, e, bu Ferguson'un bu 60'ların gençliğinin tüm bütün hayallerinin timsalidir." demesi üzerine Beatles'dan Revolution dinlemek iyi olur. Hem de nasıl. Yakışır. <gülüyor> Evet Beatles'dan dinledik. Revolutions açık ayıdayız. 94.9 Libero'da İsmail Var Ben varım. Tan ve konuğumuz Yücel Göktük. George Best'i konuşuyoruz. Ee, hakikaten Revolutions çok iyi gitti. Ee, kesmeyelim diyoruz o zaman. Ee, Volkan'ın hazırladığı yakın makaraj bölümünde bu sefer... Sokratese, Brezilyalı Devirleşin deyince aklımıza geldi hemen, Evet evet mi? daha kimler geliyor işte Hem futbol alanında çok fazla bulamadığımız için Evet Socrates'le ilgili e, Volkan hazırladı da Kayı'da dinliyoruz şimdi Yakın My Dünya Kupası tarihinde zafere ulaşamadığı için futbol severlerin en çok üzüldüğü takım anketinde 1982'deki efsane Brezilya takımı listenin başında yer alır şüphesiz. Göğsünde 5 Dünya Kupası'nı temsil eden yıldızlardan birini 2002'deki futbollarıyla değil de 1982'deki güzel oyunlarıyla Joga Bonito ile alsalardı daha büyük bir gurur yaşarlardı o formayı her giydiklerinde still trying to get the opening. 1982'de İspanya'nın ev sahipliğinde yapılan kupada Brezilya bek hücumcularıyla oynadığı atak futbol stilini Dünya futboluna sunarken Zico ve Falcao golleriyle parlar, ince uzun fiziği, dağınık saçları ve sakalıyla ölümcül pas ustası olarak bambaşka bir oyuncu da dikkatleri üzerine çeker. Adıyla müsemma bir futbol düşünürü olan bu yıldız, Sokrates'in ta kendisidir. 20'sinde futbola başlayan bu delikanlının kariyeri, babasının ona verdiği bu isimle birlikte doğuştan biçimlenmiştir sanki. Botafogo'da parlayan yıldızını, işçi takımı Corinthians'da sürdürmeye karar vermesi tamamen ideolojiktir. Futbol kariyerindeki ilk siyasi adımı bu takımda atarak, arkadaşlarını oyuncular üzerinden rant sağlayan yöneticilerle sert koşullarda antrenman yaptıran hocalarına karşı örgütledi ve Korintiyans demokrasisini kurdu. Özel hayata saygısızlık olarak gördüğü maç öncesi iki günlük kampları yönetimle yaptığı müzakereler sonrası kaldırdı. Sol aktivist politikacılarla birlikte İşçi Partisi'nin kurulmasına öne olan Sokrates, futbolun kitleselliğini de çok iyi kullanarak takım arkadaşlarının maçlara ''Demokrasi ve sandığa gidin oy verin'' yazan tişörtlerle çıkmasını sağladı ...ve böylece ülkesindeki askeri hükümete de muhalefetini yapmaktan geri kalmadı. Bu kadar siyasetin yanında oynadığı dillere destan futbolla da gönüllere kazandı Sokrates tabii ki. Sip okuduğu için fazla antrenman yapamayan ve bu nedenle gücünü ekonomik kullanmak zorunda kalan Sokrates'i çok koşmayan ama attığı paslarla rakiplerinin fevrini döndüren Brezilyalı oyuncu stilinin de öncülerinden biri olarak görebiliriz. Kullandığı penaltı atışlarında da hiç gerilmeden vurduğu topu ağlarla buluşturması onun bir başka özelliğiydi. Kimsenin beklemediği anlarda verdiği topuk pasları nedeniyle altın topuk olarak da anılan Doktor Sokrates. Brezilya futboluna kupalar yerine demokrasiyi getirdi. Şimdi onun açtığı bu yolda 1994 Dünya Kupası'nın yıldızı Romário milletvekili olarak mecliste 2014'te ev sahibi olacakları Dünya Kupası sürecinde yaşanan insan hakları ihlalleri, bizim Alex de Souza ise kurucusu olduğu futbolcu Sendikası ile futbolcu hakları savunuculuğunu yapmaya devam ediyor. <gülüyor> Desten sonra Sokrates tam böyle... E, Doktor Sokrates. Doktor Sokrates <gülüyor> iyi bir kebap üzerine baklava, kaymaklı baklava gibi oldu. Evet Yücel. Felsefe doktorası da varmış bu arada. Ha, yetmemiş felsefe de felsefe doktorası. Tıp fakültesi mezunu aynı zamanda da Sen de sadece doktorası. spor doktoru. <gülüyor> bu evet. arada bir hemen küçük bir lafla gireyim. Bu topuk basları ünlü ya e, Sokrates'in. Pelin'in söylediği laf geri geri bile oynasa birçok futbolcudan daha iyi olurdu diye <gülüyor> Pelé'nin söylediği bir laf var. Güzel, şey, güzel Evet Yücel Göklük ile beraberiz. Libero'da. Evet Yücel. best Peşinden de Sokrates. Bu da bizim sürprizimiz oldu sanırım. Ya tabi Sokrates deyince adının hakkını verdi. Bir <gülüyor> <de>. yani, <gülüyor> Her bakımdan. Eee demin anlatılan e, öyküde e, Brezilya'daki diktatörlük rejiminden bahsediyoruz. Evet, yani, Tüm evet, bunlar yani. sert CV, sert, karakteri... sert bir diktatörlük rejimi döneminde yapılan işler. Evet. Onu yani, altın çizelim. E, evet altın çizelim mi yani şaka değil. Lay lay değil öyle yani. O ya, değil çok ciddi. E, sahadaki hali tabii yani seyretmesi çok çok zevkliydi. Çok sevkliydi. Ona yetiştim. Evet, Dünya Kupası'nda evet, benim 82. sevdiğim bir Sovyetler Birliği maçı vardır. 1-0'dan e, Eder ve Sokrates'in iki mükemmel golüyle ama muhteşem bir e, futbolu karşılaşması, muhteşem bir oyundan sonra. E, Vol Volkan'ın hazırladığı bantta söylediği gibi yani e, o 2000, e, iki, 2000 kaçtı? 2002. 2002'deki değil yani aslında. 82'deki Brezilya Dünya Kupası'nı alsaydı belki Dünya Kupası'nda veya Dünya Futbolu şu anda başka bir mecrada olabilir. İtalya almışsın değil mi? İktalya aldı. Almanya aldı. Brezilya'yı eleyendi o namussuz Paolo Rossi. <gülüyor> Fakat şunu da teslim edelim. 82'de İtalya hakikaten hak etti. Anladım. Ve bence Ben, yok, ben de malifim. Evet. Ben de... futbol katledildi hocam. <gülüyor> Lütfen gerçekten konuşulsun. Peki, dur dur konumuzun. <gülüyor> ha evet. Ben ben şahsen çok beğenmiştim. Ama ya ta oyunda durup kaçak futbol oynayıp yani bir tek Tardelli ile Altobelli'yi bir kenara koyarım diğer bütün o takım. Centi ile de alça bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmek gerekiyor. Kasap malum. Biliyorsunuz şey. Fakat, e, daha kaldı. Solda bir Konti vardı. E, tamam, tamam. Konti müthişti. Şire vardı galiba. Gammetli. Ayrıca Paolo Rossi'de hiç küçümsemeyelim. Çok nefis goller Peki abici, futbol oynuyordun, oynadın, oynuyorsun. Yani bizim mahallede yani artık bu beleşçi dediğimiz yani en sefil kurumun Dünya Kupası'ndaki temsilcisi değil miydi? O? Ama gol vuruşu diye bir şey var. Tamam. Ve gol vuruşunda kralını yapıyordu. Gol kralı oldu. İnsan utanır. 82'deki o Brezilya'yı elemeye utanır yani. <gülüyor> Çıkar gider o sağda. Neyse George Best'i konuşuyorduk. Fakat 82'yi de şöyle hatırlayalım. Ee, Maradona'yı seyretmeye oturmuştu. Evet. evet. Brezilya evet. maçında kırmızı kart gördü. Evet, Eder'e yaptığı hareketten seyretti. Evet çok gençti. Tecrübesizdi. E, maalesef yani. Yani tadı damağımızda kaldı. Çok erken gitti. 86'ya hazırlandı ondan sonra. Orada ha, da şey ha, yazdı, ha. kitap yazdı. O yüzden ha, ee, ha. Pele Maradona tartışmasında da bilmiyorum sizin kuşağı ama bizim o konudaki tavrımız da Maradona'dan yana hocam. Tartışmasız Maradona'dan yana. Orası öyle. Ama hani nesnel olarak bakarsak duygularımızdan arınıp bakarsak Dört Dünya Kupası diyorsun yani. E, Pele'nin rekorları kırılamadı. Biz Maradona da sanki biz muhabbetciyiz ya gönül gönül gönül adamıyız biz. <gülüyor> Hayır Maradona da nitel bir kim nicel sıçramaya var. <gülüyor> evet artık sonuna geliyoruz Joachimsteg ile ilgili. <gülüyor> 94 kupası çok acı oldu. Evet. Yani evet asıl evet. biz Maradona'dan yani 94'te o büyük dönüşü geri dönüşü bekliyorduk maalesef maalesef. Anılarda. <gülüyor> Zeki Müre'nin doğum günlerini idrak ettiğimiz bu dakikalarda kendisi için bir parça çalamayacağız Maradona için. Evet e, Yücel Best'le ilgili son birkaç kelimeni alalım. E, sonuna geldik programın. Valla işte Best is Best ama burada Cenk Taner'i analım. Açıklardan filan konuştuk. E, Pele is good. Maradona is better. George is best. Metin Kurtiz left. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cenk Taner. Soldan soldan. Evet. Güzelmiş evet. Evet, evet e, hemen bir Libero'nun bağlantılığını verelim kapatırken. E, hızlı hızlı. Twitter'dayız. Libero 949 email libego94.9@gmail.com. Noktalama işaretiyle yaptım. Evet, eh blogspot'ta libero 949blogspotcom tekrarladı buradan dinleyebilirsiniz. Kapanışı Don Fardun'dan yapacağız. E, hepsini çalamayacağız tabi. Ondan önce masamızda Volkan Ağı vardı. Volkan masamızda değil, programımızda Yakın da. Oyun markamızda evet. da. Don Fardun'dan Josh Best için yapılmış Belfast Boy'la kapayacağız. Yücel çok sağ ol. Sağ ol. Görüşmek üzere. And you played in the dust from the ground Just a boy from the country of Ireland And I knew I could make you shine Cause you move like a downtown dancer With your hair hung down like a mane And your feet playing tricks like a juggler As you weep to the sound of your name Georgie, Georgie They call you the Belfast Boy Georgie, Georgie They call you the Belfast Boy Georgie, Georgie, keep your feet on the ground Georgie, Georgie, when you listen to the sound Georgie, Georgie, put a light on your name hey, hey, hey. Play the game Play the game Boys, play the game Just play the way the ball bounces And bounce the way the ball plays Cause you won't have long in the lifelight No, you won't have many days When you live and you play for United With your life and your blood and your soul You run and you kick and you fight it And you learn every way to the goal Georgie, Georgie They call you the Belfast boy Georgie, Georgie They call you the Belfast joy And they say, Georgie, Georgie Keep your feet on the ground Georgie, Georgie When you listen to the sound Georgie, Georgie Put a light on your name Yeah, hey, hey. yeah Play the game Play the game Boy, play the game